Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamda lillah nahmeduhu ve ve min ve min felâ mudlileh. Ses Çok hışırtı var. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve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 ve men Allah ve rasuluhu fakat fazan azima amma ba'd fa astaqal hadithu Allah wa al-hadith hadithu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharra al-umuri amellerin faziletlerine devam ediyoruz geçen hafta namazla ilgili konularda idik, Namazın e, faziletlerinden bahsettik. Şimdi devam ediyoruz o konuya inşallah. Bugün bütünce nasip olursa. Birinci konumuz revatib sünnetlerin yani devamlı yapılan sünnetlerin fazileti. Devamlı e, ne demek e, revatib? Kast edilen aleyhissalatü vesselamın sabah namazında Öğle namazında, akşam namazında ve yatsı namazında kıldığı namazları kastediliyor burada. Birinci hadis, bu husustaki hadisimiz. Ümmü Hubbebe radiyallahu, anha, radiyallahu anhadan dedi ki Resulullah aleyhissalatü şöyle derken işittim. Müslüman bir kimse günde 12 rekat namaz kılar ise farzların kayrından var farzlarının içinde 12 rekat namaz kılarsa Allah onun için cennette bir ev bina eder. Hangi namazdır bunlar? Sabah namazının öncesindeki 2 rekat sünnet. Bu sünnet o kadar faziletli ki geçen haftada bahsettim. Bunu kaçıran bir insan kaza edebiliyor. Örneğin mescide gittiniz sabah namazının sünnetini kılmadan hemen farza durdunuz. O iki rekatlık sünneti farzdan sonra kılabilirsiniz. Yahut da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi güneş doğduktan sonra da kılabilirsiniz. Evet. Bu sünnet hakkında aleyhissalatü vesselam rakatel fecr hayrün mine dünya ve ma fiha dünya ve içerisindekilerden daha hayırlıdır diyor. Sabah namazının iki rekatlık sünneti. Bu kadar değerli, bu kadar kıymetli. Şimdi bu sünneti içerisine alan bu hadis diyor işte sabah namazının iki rekat sünneti, öğle namazın 4 yani rekat sünneti, ilk sünneti. Sonra öğleden sonraki iki rekat sünnet sekiz, akşamdan sonraki iki rekat sünnet on ve sonraki iki rekat sünnet on iki. Olmak üzere toplam on iki rekatlık bir namaz. Şimdi bunları kılıyoruz. Elhamdülillah. Ee, özellikle bu namaza iltizam gösteren kardeşlerim bunları kılıyor, kılıyoruz. Ama değerine, faziletine, işte biz amellerin faziletinden, kıymetinden bahsediyoruz ya. Hani dedi ki ya e, altının kıymetini sarraf bilir diye. Biz de bu hususta sarraf olacağız. İyi e, anlayacağız meseleden. Faziletini, değerini bileceğiz. Az buçuk bir şeyler anlamaya çalışacağız. İşte fazileti bu. Cennette bir ev bina ediliyor. Böyle olunca insan buna karşı hırs göstermez mi? Bunu yerine getirmeye çalışmaz mı? Veya yerine getiriyorsa tam aksamını, hükunlarını, tadili erkanını yerine getirmeye çalışmaz. Elbette ki. Ha, bunun karşılığı boş değilmiş. O kılınan namazların, nafile namazların karşılığı boş değil. Ya bununla beraber bir insan geçmişinde Namazları terk etti. Bilerek kılmadı. Belirli bir yaşa kadar kılmadı. O namazlara geriye dönüş yok. Maalesef. Maalesef geriye dönüş yok. Giden gitti. Peki ne yapacağız? Yapmamız gereken iki şey var. Birincisi istiğfar. Geçmişe istiğfar. İkincisi de bu sünnetlere devam etmek. Bu ve bunun gibi bir sünnetlere devam etmek. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Tirmiz'de gelen sahih bir hadiste, kul, ilk hesaba çekildiği şey, kulun ilk hesaba çekildiği şey, farz namazdardır diyor, namazlardır. Sonra, diğer ameller gelir. Eğer namazdan hesabı kolay olursa, diğer amellerin hesabı da böyle kolay olur. Allah Azze ve Celle meleklerini emreder, kulumun namazına bakın. Melekler namaza bakanlar ki eksik bulunurlar. Allah Azze ve Celle onlara söyler. Onun nafilelerine bak. İşte bunlar. Yani geçmişte bilerek terk ettiğimiz namazı inşallah umut ediyoruz ki bu nafile kıldığımız namazlarla Allah azze ve celle tamamlayacaktır. Yahut da namaz kılmışız ama rükunlarına riayet etmemiz, etmemişiz. Namazdan çalmışız, taksirat yapmışız. İnşallah o nafile namazlar ondan tamamlayacak. Onun için nafile namazın önemi bizim için çok büyük. Buna iltizam göstermek gerekiyor. Gece namazının fazileti. Allah Azze ve Celle, müminlerin sıfatından bahsediyor. Nerede mi? Secde suresinde. Diyor ki, Tetecafa cunubuhum anil medacev yedu'una rabbehum khalfem ve tama'a. Onlar yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Gece namazına kalkarlar demiyor bak ifade. Aslında o ka kastedilen o. Yani gece namazına kalkarlar demiyor. Ama yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Bir insanın yataktan kalkması namaz için böyle harekete geçmesi çok zor bir şeydir. Nefse çok ağır gelir. Ama böyle yapanların Böyle yapanların mükafatı bakın ayet-i de geliyor. Bunlar yataklarından kalkarlar namaz için korkarak ve ümit ederek ondan sonra ve nümme razak lahmi ve infah ederler. Buraya da bir parantez açayım. Allah Azze ve Celle iki melek görevlendiriyor diyor. Her gün iki melek sadaka verene o gün sadaka verdiği sürece kul ona dua ederler. Sadaka vermediği sürece de onun aleyhine dua ediyorlar. Subhanallah. İşte mümin kimseler, salih kimseler sadaka veriyorlar. Aynen. Geceleyin e, yataktan kendilerini yanlarına uzaklaştırıyorlar, gece namazına kalkıyorlar. Korkarak, ümit ederek ve rızık verilen şeylerden, kendilerine verilen şeylerden ifak ediyorlar. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٍ مَا اُفْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْوَةِ اَعْيُّنْ جَزَانِ بِمَكَانِ Bunlar için bakın nedir? Demiyor. Hiçbir nefis kazanmış oldukları şeyine, şeylere karşılık, tabi buradaki nefisten kastedilen mü'min nefsi, cennetteki mü'min nefsi. Hiçbir nefis kazandıklarına karşılık, kazandıkları sebep olmak üzere yarın göz aydınlığı olacak, gözlerinin aydınlığı olacak nelerin gizlendiğini bilemezdi. Böyle kimselere gizli mükafatlar, sürprizler var diyor. Subhanallah. Aleyhissalatü Vesselam da öyle diyor ya, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı mükafatlar. müünler için hazırlanmış bir sürprizler. Allah Azze ve Celle nasip etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam orucun faziletlisi ramazandan sonra Şehrullah'ı Muharrem Allah'ın ayı olan Muharrem ayıdır. Namazın en faziletlisi, faziletlisi ise farz namazından sonra gece namazı. Gece namazı Aleyhisselatü Vesselam'a farz kılınmıştı. Bize nafile bizim için fazilet ama Aleyhisselatü Vesselam için vacip. Gece bir bambaşka. Gece hali, sükunet hali. Şöyle bir pencereden bakarsanız, geceleyin, insanların haline, evlerin durumuna, herkes zulmüyor. Sadece, bakıyorsunuz, birkaç lamba yanıyor. Onlardan da bir ikisinde televizyon var. Veyahut da internet. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun o kadar insanın uyuduğu bir zamanda düşünün Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorsun hiç kimse yok yalnız da. Allah Azze ve Celle şahit olaya ve melekleri de biraz sonra gelecek o anda ne isterseniz veriliyor. çünkü hiçbir gösteriş yok hiç kimse sizi görmüyor Allah için kalkmışsınız kimseye bir şey söyleme durumunuz yok Allah'tan ne isterseniz onu verilir Gece bu kadar önemli. Bu hadiste geçen Muharrem orucuna da şöyle bir değinecek olursak Muharrem orucuyla ilgili burada notlar var. Onları da giderken e, almak isterseniz buyurun. Dediği aleyhissalatü vesselam en aftali oruç Ramazan'dan sonra Muharrem orucudur diyor. Muharrem ayında aşure denilen bir oruç var biliyorsunuz. Aşure Aşır kelimesinden, on kelimesinden türeme bir kelime. Yani Muharrem'in onu kast edildi. O gün Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman e, o gün bakıyor ki Yahudiler oruç tutuyorlar. Soruyor onlara. Siz niçin bugün oruç tutuyorsunuz? Onlar diyorlar ki Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı bugün Firavundan onun ordusundan onun askerlerinden kurtardı. Biz de onun için Bugün oruç tutuyoruz diyorlar. Aleyhissalatü vesselam biz size daha iftalız. Biz sizden daha iftalız. Biz sizden Musa'ya daha yakınız diyor. O zaman biz biz bu orucu tutmaya daha layıkız diyor. aşura günü yani 10. gün oruç tutuyor. Sonraki gelen rivayetlerde Abdullah İbni Adres'in ve benzerim Aleyhissalatü vesselam biz seneye çıkarsak 9'unda da tutacağız diyor. Sırf onlara muhalefet edecek. Çünkü onlar onu da tutuyorlar. Ali Sıratu yusunam namazı muhalefet için 9'uyla 10'u da tutacağız demek istiyor. Ama Ali Sıratu yusunam'ın ömrü kifayet etmiyor. Bununla beraber 9'uyla 10'u tutmak ef'ten olmadı. İlk zamanla Aşure orucu hicretin ikinci e, yılında Ramazan orucu farz kılınmazdan önce Aşure orucu farzdı. Sonra Ali Sıratu yusunam Ramazan orucu farz kılınıyor. Dilem tutsun, dilem tutmasın. Diyor. Bunun hükmü mendup. Yani tutulduğu zaman sevap elde edilir. elde edilir. Sevabı ne? Sevabı ise yine aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Diyor ki, geçmiş bir senenin günahlarına keffaret olmasını umarım. Bu oruç kaçırılır Hele şu kış gününde aleyhissalatü vesselam bir hadiste kış günü tutulan oruç bir ganimettir diyor. Ganimet. Ganimet kişinin elde ettiği en değerli, en sağlam ve en helal kazançlardan biridir. Nereden elde edilir ganimet? Savaştan. Resatüresram orucumu namaz tutuyor. Kış orucunu namaz tutuyor. O zaman kaçırmayacağız inşallah. İnşallah kaçırmayacağız. Muharrem ayında pazartesi perşembe eyyami beyt 13 14 15 tutabiliriz. Bundan hiç birini tutamıyorsan mutlaka ve mutlaka en az Aşure gün 10. günde tutacak. 9 ile 10'u tutmak daha ihtimam. Dokuzuna zaman takvimlere göre pazar gün. Önümüzdeki pazar. Onu da pazartesi. İnşallah bu oruçtan nasibinizi alın. Evet konumuza devam ediyoruz. Geceleyin vitri namazının fazileti. Cabir radıyallahu anh rıkayet ettiği hadiste kim gecenin sonunda vitri kılamamaktan vitri namazını kılamamaktan korkarsa o zaman gecenin evvelinde kılar yani yatmadan önce yatsıya mutakip veyahut da biraz daha geciktirerek biraz daha geciktirerek vitri namazını kılar her kimde gecenin sonunda kılacağından emin ise o zaman gecenin sonuna bırakır gecenin sonunda vitri'ni kılar çünkü gecenin sonunda kılınan namaz şahitlidir ve bu daha eftaldır bizim toplumumuz olarak alışa geldiğimiz hemen yatsının peşine vitir ekleyip namazdan bir kurtulma anlayışı var bu biraz şey yani sakıncalı evet caizdir hemen yastının peşine vitir eklenebilir ama özellikle geç vakte bırakmak özellikle gece vaktine bırakmak en önemli yani kişi kendinde kuvvet bulamıyor, geceleyin kalkamıyorsa kesinlikle ev elinde kılmalı. Vitr namazı zaten menduptur. Ama fazileti çok yüksek. Ey Kur'an ehli vitr'i kılın diyor aleyhissalat Geceleyin az önce bahsettiğim namazın ve duanın faziletine gelince Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste sık sık söylüyoruz. Rabbimiz ve teala diyor, aleyhissalatü vesselam, her gece dünya semasına, gecenin son üçte biri kaldığı zaman, son vakitlerinde iner ve nida eder. Bana kim dua ediyor, ona icabet edeyim. Ve kim benden istiyor, ona vereyim. Ve kim benden istiğfar ediyor, bana istiğfar ediyor, onun istiğfarını, tövbesini kabul ediyor. Az önce işaret ettim ya, kalkın gece, Dünya ve ahiret ne isteğiniz varsa isteyin Allah Azze ve Celle. O ganidir, zengindir, alemlere muhtaç değildir. Allah Azze ve Celle verir. Aleyhissiratü <gülüyor> vesselam Ve izaste'ente feste'in billah Ve izase'elte feste'in billah İstediğin zaman Allah'tan iste. Allah'tan istemeyi çok iyi bileceğiz. Allah'a döneceğiz, O'na rucu edeceğiz. Onun büyüklüğünü anlamak gerekiyor. Önce ondan isteyeceğiz. Sonra kullar vesile olacaktır. Sonra bir takım şeyler vesile olacak. Ha, dünyaya taalluk eden bir meselede eğer duamız yerine gelmemişse dua kabul edilmemiş değil. Edilmiştir. Elbette. Edilmiştir dua. Üç şekilde. Birincisi ya duanıza hemen icabet edilir. İstediği verilir. insanın istediği verilir. Yahut da onun bir günahı silinir. Yahut da ahiret, ahireti terk edilir. Her üç şekilden birinde dua kabul ediliyor. dua هُوَ ibade Hiçbir şey değilse dua anında ibadet ediyoruz. Rabbimizin, ilahımızın Allah Azze ve Celle olduğunu ispat ediyor. Bu çok önemli bir şey. Bu hususta Cabir radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam'ı şöyle işittim. Geceleyin öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kimse o saatte denk getirir. Dünya ve ahiret adına bir hayır isterse, dünya işlerinden ve ahiret işlerinden yana bir hayır isterse Allah azze ve celle ona onu mutlaka verir. Bu her gece devam eder. Hadisin sonunda Bu her gece böyledir diyor. Allah'ın geceleri değerlendirmeyi nasip eyle. Bana ve kendi de dua edin. Geceleri değerlendirelim inşallah. Nafile namazların faziletine devam ediyoruz. Duha namazı. Ebu Zer radıyallahu anh Ali's'a selam diyor ki sizden biri sizden biri birinin her bir mahsalına eklem yerine bir sadaka gereklidir. Bir başka hadiste insanda diyor 360 tane mahsal vardır, eklem yeri vardır. Yani şu oynak yerler artık vücudunuzda kestirebildiğiniz kesebildiğiniz mahsallar 360 tanedir diyor Ali's'a Bugün doktorların bile habersiz olduğu eklem sayısını Ali Vesselam ta o zaman söylüyor. 360 tane. Nitekim Mehmet abimiz bir tane profesora bu hadisi götürüyor ve hayret içerisinde kalıyor, değil mi? 360 tane mafsalın olduğuna dair ortopedi doktoruna götürüyor. Adam hayret içerisinde kaldı. Aleyhisselatü bunu söylemiş. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri mucize. Aleyhissirahatü vesselam, sadıkul mesduk. Sözü doğru, tasdiklenmişti. O asla hevasından konuşmaz. İn huve illa Vahyü yiyuha. Onun konuşması ancak bir vahiydi. Ve ma yentigu anil heva. Hevasından konuşmaz. Din adına, iki dudağın arasından çıkan şey vahiydi. Evet, sizden her birinin eklemine, bir sadaka gerekiyor diyor. Her tesbih yani subhanallah bir sadakadır. Her tahmil elhamdülillah demek bir sadakadır. Her tahlil la ilahe illallah demek bir sadakadır. Her tekbir Allahu u Ekber demek bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadaka, kötülükten vazgeçirmek ise bir sadakadır. Bunların hepsine iki rekatlı kuşluk namazı bedel değil. Yani iki rekat kuşluk namazı kıldığınız zaman fazilete bak fazilete. Değere, kıymete ama İki katlık kuşla kılındığı zaman 360 mafsalın yerine sadaka vermiş oluyorsun. Allahu Ekber. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennete yaklaştırıcı ne varsa yapmış? Aha onlardan birisi. Şimdi bunu değerlendirmek lazım. Vaktiyle ilgili bir iki şey söyleyeyim de bunu değerlendirin Allah rızası için. Bu namazı Ali sırati ve Sıla mukim kendi seferi kendi kılıyor. Hiç kaçırmıyor. Mekken'in fethi günü, Mekke fethedilmiş, Mekken'in fethi en büyük işlerden birini yapar Ali Orada sekiz rekat kuşluk namazı kılıyor. Ve hadiste çok dikkatimi çeken bir şey oldu diyor ki orada diyor bu namazı kılarken Rukusuna, secdesine, namazın dukunlarına azam dikkat gösteriyor. Öyle büyük bir iş, iş, iş içerisinde böyle sakin bir namaz. Allahu Akbar. Sabah güneş doğduktan sonra bunun vakti başlıyor, kerahat vakti çıktıktan sonra, ta ki öğle namazında güneşin tepede olup zeval vakti yaklaşıncaya kadarki zaman, zeval vakti diye, evlen Ezan normal şartlarda ezanın tam zamanında okunduğu şartlarda 10-15 dakika kadar devam eder. Ve en efteli vakti bu vakit. Ama bizim buralarda biraz e, erken veya geç okunduğu için yarım saat 40 dakika evveline kadar kılınabilir. Evden çıkmadan önce güneş doğmuşsa bu namazı kılın ve öyle çıkın. Tavsiyemdir. Çünkü bir daha işte bu bu namaza fırsat bulamazsınız. Veya bazı fabrikalarda oluyor bildiğim kadarıyla. Çay molası oluyor. O çay molasında kılabilirsiniz. Bunu kaçırmamak lazım. Allah Azze ve Celle bunda bize devamlılık nasip etsin. 360 defa sadaka vermiş oluyorsun. Az değil. Hesap etmek lazım. Bu namazla ilgili Zeyd bin Erkam radıyallahu anh günayetinde Diyor ki, salatü'l-Evvabin, beyn-e-termed-ül-fisad, salatü'l-Evvabin, Evvabin, salata, namazı adı veriliyor, bakın bu namaza, Evvabin, çokça yönelen, çokça tövbe eden, yani bu namazı kılayın, kimse aynı zamanda Evvab oluyor. Bu sıfat, Kur'an-ı Kerim'de, iki yerde İbrahim Aleyhisselam'a veriliyor, Evvab-ı Munif, yönelici, çok tövbe kal. Avvab. Bu namazı kılan bir kimse çok kar bir, bir kimse oluyor. Deve yavrularının ayaklan yandığı vakit ise o öğlene yakın zevalden 15-20 dakika önceki zamanlar. En eftel vakit o. Ama dediğim gibi kaçırmamak için hemen günün başlangıcında kılınmalı. Aynı zamanda aleyhissalatü vesselam salatü duha salatü Evabin evvabin diyor. Duha namazı, kuşluk namazı evvabin namazıdır diye evvabin namazının kuşluk vaktinde olduğunu açıkça söylüyor sahih hadis'te. Dolayısıyla Evabin namazı akşamdan sonra kılınan değil de güneş doğduktan sonraki kılınan namazdır. Mejdelerin çokluğunun fazileti. Rabbiyyatübni Kâb-ül Eslemî radıyallahu anh. Bu aleyhissalâtu hizmetçilerinden biri. Ve ashabı ı Enes radıyallahu anh'la beraber. Aleyhissalâtu hizmetçisi. Yani o gece gündüz onun yanında. Diyor ki, ben Rasûlullah aleyhissalâtu beraber gecelemiştim ve ona böyle abdest alması için ee, su kabı ve ihtiyacını ihtiyacı olan şeyi getirdim. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki benden iste. Ne istiyorsun? Bakın bir yani kendisine hizmet ediliyor. İkramda bulunuyor. Aleyhisselatü Vesselam ya, koskoca bir peygamber. İste. Benden ne ister? İstediği şeye bak. Sahabenin değerini anlayın. Diyor ki ben seninle beraber ah cennette dost olmayı, komşu olmayı istiyorum. Senin refiğin olmayı istiyorum cennette diyor. Şu istediği şeye bak. Ahiretten istiyor, cennetten istiyor, aleyhissalâtu vesselam'ın komşuluğunu istiyor. La ilahe illallah. Yani o an dünyalık bir şey istese, Ras Resulullah aleyhissalâtu vesselâm Allah'a dua etse bunu verecek. Çünkü bunun örnekleri var. Veya sahabelerden birine bir şey emretse, buna bir mal verin, buna bir para verin, buna şunu verin diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kim ikiler? Kimse. Ama Aleyhisselatü Vesselam'dan ahiretlik bir şey istiyor. Cennette kendisiyle beraber olmak. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bundan başka bir şey var mı? Bundan başka bir şey istiyor musun? Diyor ki e, Rabia bin Eslam, bunu istiyorum. Bundan başka bir şey istemiyorum ben. Aleyhisselatü Vesselam o halde bana çok secde ederek yardım ettim. Yani sen de boş durma. Evet benimle beraber olacaksın ama çok secde eder. Burada kastedilen namazdır. Çünkü fıkıhta irade e, zikri cüz, irade kul vardı. Yani namazın bir kısmı kastedilir. Şey zikredilmiştir ve namazın tamamı kastedilir. Evet. Sahabenin isteğine çok dikkat. Cennetlik Aleyhissalatü Vesselam'la komşuluk istiyor Allah Azze ve Celle bizi de onların yanında komşu eylesin, ratik eylesin Sevban Radiyallahu'nun hadisinde ise Resulullah Aleyhissalatü Vesselam diyor ki Allah'a çok secde etmen gerekir Muhakkak ki sen Allah için bir secde edersin Allah onunla senin dereceni yükseltir ve senden bir hatayı siler diyor Namazın, Her namazın e, mutlaka bir karşılığı var. Yeter ki namazdan çalınmadığı sürece, namaz, namaz olduğu sürece aleyhissalâtu vesselâm hıssızların en kötüsü namazından çalındır diyor. Şöyle sakin, huşudu, Allah için iki kat namaz koyun diyorlar. Bunun mutlaka karşılığı var. Evde nafile namazların fazileti. Zebin Sabit Radyo'dan rivayet ettiği bir hadiste, evlerinizde namaz kılmanız gerekir. Muhakkak ki kişinin farz namazından sonra kıldığı en hayırlı namaz evinde kıldığı namazdır. Tabii biz bugün maalesef birçok namazları evde kılıyoruz, birçok farz namazları evde kılıyoruz. Dışarıya nasıl cila falan çıkma gibi bir alışkanlığımız yok. Sözüm o kimselere istisnalar hariç. Mescid'e çıkanlara selam olsun. Aleyhissalatü vesselam. Geçen hafta söylemiştim. Geceleyin karanlıkta mescitlere yürüyen kimseleri kıyamet günü bir nur ile müjdele diyor. Kıyamet günü tam bir nur ile müjdele onlara diyor. Ama biz evde namaz kılıyoruz. Bu Bu hadis Farz namazını camide, mescitte kılıp da mescitte kılıp da nafile namazlarını eve bırakan kimseler içindi. Nafile namazları evde kılınması için. Gece namazı, kuşluk namazı vesaire veya da akşamın sünneti, sabahın sünneti, yatsının sünneti ilahhit. O gibi hadisler. O, o gibi namazlar. Farz ve nafile namazların edasının fazileti. İkisi birden geliyor hadiste. Buhari hadisi. Yakinen tanıdığınız bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak Allah azze ve celle kutsu hadis olarak rivayet ediyor. Allah azze ve celle şöyle dedi. Kim benim bir velime düşman olursa muhakkak ki ben ona harp ilan ederim. Allah Azze ve Celle velisinden, dostumdan bahsediyor. Kim benim bir velime, dostuma, evliyama yani, Türkçesi evliyama, düşmanlık ederse ben ona harbi ilan ederim. Ve devam ediyor. Kulum bana diyor, farz namazlarından daha sevindik bir şeyle yaklaşmamıştı. O zaman ilk önce, iltizam gösterilmesi gereken şey farz namaz. Bir insan benden, mertebesi ne olursa olsun, kendisini veli ilan etsin veya da binlerce insan onun veli olduğunu iddia etsin. Farz namazlar benden düştü derse bitti. O veli değil düşmandır. Böyle diyen insanlar var maalesef. Bu kitaplarda yazıyor kardeşler. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizden bizden en çok bizden yana Allah'tan en çok korkan oydu, en faziletli oydu, en takvalı oydu, Allah'a en çok bilen oydu. Farz namazlarını en çok iltizan gösteren de oydu. Farz namazda çok önemli. Özellikle cemaat içerisinde. Devam ediyor hadiste. Kulum nafile namazlarla bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim ve ben onun işiten kulağı, gören gözü Tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istediği zaman onu veririm. Benden e, sığındırma istediği zaman ben onu sığındırdım. Yani korurum. İlahi. Devam ediyor hadis. Allah Azze ve Celle bir kulu sevdiği zaman onun işiten kulağı, gören gözü, Yürüyen ayağa tutan eli oluyor. Sübhanallah. Bu ne demek şimdi? Bunu birilerinin iddia ettiği gibi bir takım kimselerin hülül değildir bu. İnsana girme değildir. Vahdede vücut değildir. Ne billahundan Allah sınırız. Allah Azze ve Celle Le'se Kemizli mislihu şey'un ve huvessani olmasın. O hiçbir şeye benzemez. Onun denkliği hiçbir şey yok. O çok, iş, çok iyi işiten, çok iyi görendir ve o mahlukatından zatıyla ayrıydı. Errahman vel-Arş'ta var. Rahman Arş'ın istiva etmişti. Ama sıfatlarıyla görmesiyle, işitmesiyle, haberdar olmasıyla, yaratmasıyla vesaire kullarıyla beraberdi. Burada kastedilen Allah azze ve celle bir kulu sevdiği zaman artık onun kulağı onun gözü, onun ayağı ve eli, kulun eli, ayağı, gözü, Allah'ın sevdiği şeylerle iştigal eder. Allah'ın sevdiği şeyleri duyar, işitir, yapar vesaire. Allah Azze ve Celle ona yardım ediyor yani. Hak olan şeyleri yapmaya çalışıyor. Allah bir kulu sevdiği zaman böyle bir hale getiriyor yani. Ve Cebrail'e söylüyor ilk defa. Ben falanca kulu sevdim, sen de onu sevdin. Cebrail de aşağıdakilere. Allah Azze ve Celle falanca kulu sevmişler, siz de onu sevin diye. Gök ehli, onu sevdiği zaman, yer ehli için, onun için bir kabul koyulur. Artık herkes onu kabul ederse verir. <gülüyor> وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمَنُوا seni Alimur sevmur rahmani vıdda işte ayetten şahidi iman edip Salih işleyen kimseler için Rahman onlar için bir sevgi yaratacaktır diyor gönüllerde her hadisin sahih hadisin ayetten bir şahidi vardır diyor İmam rahmetullahi rahmetlah bunu bilen bilir bilmeyen bilmezdir diyor Evet. Allah Azze ve Celle orada Meryem Suresinde öyle dedi. İman edip salih amel işleyenlere, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacak. Onlar insanlar sevecek. Salih insanlar sevecek. Allah Azze ve Celle önce bize kendi sevgisini, sonra meleklerin sevgisini, sonra gök ehlinin, sonra da yer ehlinin sevgisini nasip etti. Evet. Devam ediyoruz. E, namazda, far namazından sonra ve selamdan sonra zikirlerin fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste her kim, her namazın arkasından 33 defa subhanallah, üç defa elhamdülillah, üç defa Allahu Ekber derse bu tam kaç defa? 99. Bundan sonra da la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu el ve lehu -hamdü ve hu ala kulli şeyin gadir derse hataları Denizin kökü kadar dahi olsa affedilir, bağışlanır. Ya şu subhanallah, elhamdülillah, Allah'u akbar vesaire. E bu tesbihleri yapıyoruz. Ama niye yapıyoruz? Bunun fazileti ne? ne? işte ne? bu. Denizin köpüğü kadar dahi olsa günahlar bağışlanıyor. Her her bir zikrin e, müstakillen kendisine ait bir fazileti olduğu gibi bir de topluca genel olarak fazileti var. Şimdi sen subhanallah dediğin zaman bu bir sadakadır. Ve bunun karşılığında sen bir ecir alıyorsun. Men câbile hasenete felehu aşre emtâluhâ. Kim bir iyilikle gelirse, iyi bir iş yaparsa, bu her şeyi kapsar. Ona on misli vardır diyor. Bir misli, iki misli, üç misli, beş misli, on misli, on misli ta yedi yüz misline kadar diyor. Bir de topluca böyle şeyleri fazileti var işte. Denizin köpüğü kadar günahlar olsa affedilir. Cenaze namazına gelelim. Cenaze namazı ve onu defnetmek, cenazeyi defnetmekle ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh rilayet ettiği bir hadiste. Kim iman ederek ve karşılığını Allah'tan bekleyerek bir cenazeye tabi olursa, iman ederek ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ve o cenazenin yanında namaz kılıncaya kadar ve defnedilince kadar beklerse, yani namazını kılar, vedefin işini tamamlarsa iki kıırat ecirle dönüyor. İki kıırat. Bir kıırat diyor aleyhissalatü vesselam Uhud dağı. Uhud dağı gibi diyor. Yani bir, iki dağ ecirle. İki tane Uhud dağı gibi büyük bir dağın ecriyle insan geri dönüyor. Yani sevap elde ediyor. Kim de her kim de defnetmeden sadece cenaze namazını kılarsa bir kıırat ecirle dönüyor bir daha ecep, ücret, sevap elde etmiş oluyor. Yani cenaze, namazı deyip basit görmemek lazım. Mekke'de, Medine'de, Rabbim sizlere de nasip etsin. Orada <gülüyor> devamlı, her vakit, hemen hemen her vakit cenaze Ne kadar büyük bir fazilet. Ama biz şurada sadece eşimiz, dostumuz vefat ettiği zaman, Bildiğimiz, sanat insanlar vefat ettiği zaman gidiyor. Ara sıra gitmek lazım. Cenazeyi tanımadığımız sürece onun cenazesini kılarız. Biz önce Allah'a namaz kılıyoruz. Allah için namaz kılıyoruz. Onun sana namaz değil. Allah için cenaze namazı kılıyoruz. Bunun ecrini mutlaka alacak. Bildiğimiz sürece, onda bir sakınca varsa, günahı kebair işlemişse, şirk ehlinden sonra kılmayız. Var ayrı bir mesele. Ama değilse, Bilmiyorsa kılarız. Ve bu fazileti elde ederiz. Evet bununla ilgili Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ayşe radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Müslüman bir kimsenin cenazesini sayıları yüze ulaşmır bir topluluk kılarsa ve o toplulukta o cenazeye şefaatçilik isterlerse onların o konudaki şefaatçiliği kabul edilir. Yani onların yaptığı istiğfar duadan dolayı o cenaze bağışlanır. Yüz kişi. Onun için cenaze namazının çokluğu önemlidir. Bir başka hadiste, İdn Abbas radiyallahu anh ettiği hadiste dedi ki aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Müslüman bir kimse ölür de ve cenazesini Allah'a şirk koşmayan kırk tane kimse, muvahhid Tevhid ehli kimse kılarsa onların şefaatçilikleri, ettiği dualar onun hakkında kabul edilir. Burası çok özel, muvahhid bir kimse. Allah bize bize öldüğümüz zaman arkamızdan muvahhid, tevhid ehli, şık koşmayan kimselerin namaz kılmasını nasip etsin. Çok önemli. Evet. Yine çok önemli bir fazilet cenazelerle alakalı. Safiyesi ölen bir kimse. Candan dostu ölen bir kimse. Çok sevdiği bir kimse Ailesinden olabilir, eşinden olabilir, dostundan olabilir, arkadaşından olabilir. Candan sevdiği bir kimse ölür de buna sabreder karşılığını Allah'tan beklerse bir kimse bununla ilgili hadis ben bu hadise gerçekten çok da acyip ettim Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste hadis Buhari ve Müslüm hadisleri söylediğim hadisler Buhari Müslüm hadisleri buradan naklettiklerim diğerleri zaten onlar da sahih hadisler başka hadis kitaplarında mevcut Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Yine kutsi hadis olarak geliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. <gülüyor> mümin bir kulunun mukafatı dünya ehlinden çok sevdiği, candan sevdiği yakını ailesinden biri yahut da dostu vefat eder de sabre darsa bu mümin kulun mukafatı ancak cennettir. Subhanallah. Subhanallah. Peki böyle candan sevilen bir dost, insan çok sevdiği çocuğu olabilir, annesi olabilir, babası olabilir, yakın bir arkadaş olabilir. Şöyle geri bir yoklayın zihinleri. Mutlaka vardır. Çok sevdiğiniz birini, birisini kaybetmesiniz. Ben şahsen kaybettim. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımı kaybettim. İnsan için büyük bir mutsüret bu. اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diye istirca, yani Allah'a dönüş yapar Allah'a döner de insan karşılığını Allah'tan beklerse bunun karşılığı cennet bunun mükafatı cennet bakıyoruz insanlar en sevdiği çocuklarını oğullarını, kızların ailesini, annesini babasını ve akrabasını kaybediyor işte bu hadis onlara moral moral deposu adeta subhanallah Bizim mahallede bir tanesinin çocuğu vefat etmişti. Biz oraya gittiğimizde, zikâbim de şahittim. Subhanallah, bu insana ne desek de teselli etsek diye düşündük. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla çocuklarla ilgili bir iki hadis naklettik. Adamın içi ferahladı, gözlerinin içi parladığını hissetti. ve vesselâm moral veriyor, moral. Çok iyi bilmek lazım. Peki bu kıymetli insanlar, bu değerli insan, insan çok sevdiği neden gider? Neden Allah azze ve celle onu o kişinin elinden alır? Bu bir imtihandır. Allah azze ve celle faalul lima yurid. Burut Suresi'nde geliyor. Dilediği şeyi yapar. Onun hikmetinden sual olmaz. La la yusallamu aleyhi vehu ve o yaptığından sorulmaz. Hesaba çekilmez. Ancak insanlar hesaba çekilirler. Allah Azze ve Celle o candan dostu, çok kıymetli, değerli insanı senin elinden, benim elinden bir imtihan gereği almıştı. Biz dünyada kalanlar olarak buna sabreder, karşılığını Allah'tan beklersek buna cennet vaad ediyor aleyhissalatü vesselam. Onun sözü sadıktı, doğrudur. Allah Azze ve Celle musibet esnasında hakkıyla sabredenlerden olmayı nasip etsin. Amin. Mekke'de ve Medine'de kılınan namazların ve onun sütlerinin fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste, şu benim mescidimde kılınan namaz, mescidi haramda kılınan namazla bin derece daha faziletlidir diyor. Bunları size zaman zaman zikretmiştim. Cabir radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste Mescidimde kılınan bir namaz, diğer yerlerde kılınan namazdan bin derece daha faziletlidir. Mescidi haram hariç. Mescidi haramda kılınan namaz ise yüz bin derece daha faziletlidir. Yüz bin derece. Beyt-i namaza gelince Ebu Zer radıyallahu anh rivayet edilen hadiste Diyor ki Ebu Zer biz oturduk ve mescidi nebi yani Aleyhisselatü Vesselam şu mi yoksa mescidi Aksa'daki Beytil Mahdis'teki mescid mi daha faziletlidir diye müzakere ediyorduk. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki benim mescidimde kılınan namaz orada kılınan namazdan dört kat daha faziletlidir. O ne güzel mescittir diyor. Yani burada, burada şöyle anlatmak istiyorum. Mescid-i Aksa'da kılınan namaz 250 derece daha faziletlidir. Mescid-i Haram, Mescid-i hariç diğer yerlerde kılınan namazdan. Bununla ilgili bir de daha önce zikretmiştim. Ancak hadis zayıf özellikle bugün fark ettim. Mescid-i Aksa'da kılınan namaz 500 derece daha faziletli diye geliyordu. O hadis zayıf olduğunu yeni fark ettim. Bu hadis sahihdir acaba. 250 derece diye geliyor. Son olarak. <gülüyor> mescidi Kuba'da. Kuba mescidinde kılınan namaz. Sahibin Huneyf radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste aleyhissalatü vesselam kim? Temizlenir. Evinde temizlenir. Bir başka rivayet hatırladığım kadarıyla gusleder. Sonra mescidi Kuba'ya gelirse ve orada Namaz kılarsa iki rekat, onun için bir umre sevabı olur diyor. Umre sevabı anmış gibi olur. Subhanallah. Allah Azze ve Celle önce Mescid-i Haram'da yüz bin derecelik fazileti elde edecek namaz kılmayı, sonra Mescid-i Nubevi'de bin derecelik fazileti elde edecek namazlar kılmayı, sonradan Mescid-i Aksa'da, o tutsak beldede, Yahudilerin hakimiyeti altında olan o beldede, Namaz kılmayı Kuba mescidine namaz kılmayı Ve mescide aksanın, aksanın O tutsaklıktan kurtarılmasını Nasip etsin Allah Azze ve Celle bu hususta Bize basiret versin Ve bu hususta Müslümanların kelimesini birleştirsin Bizi vahdet içerisinde Bir ümmet bilinci içerisinde Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeyi Ümmetin bütün sorunlarıyla birlikte ilgilenmeyi bize nasip etsin. Allah Azze ve Celle bize bilinç versin, şuur versin. Bizleri ve nesillerimizi ıslah etsin. Hâzâ Vallahu alem ve sallallâhu alâ nebînâ muhammûnâ ve vehemdî eşhedûn lâ ilâhe ilântestâffarî bir şey ve